Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Bugün 2 Nisan Güzel bir bahar günü Dünya Mirası Adalar programı ve Açık Radyo'dasınız. E, stüdyoda hala hazırda. Ben Derya Tolgay ve uzun yoldan gelen sevgili <gülüyor> arkadaşım. <gülüyor> Herkese merhaba buradan. E, konumuz var ama onu takdim etmeden önce güzel bir bahar e, haberiyle başlayalım. Ne dersin? Harika ol. <gülüyor> tamam. Şimdi bizim Dünya e, Mirası Adalar Girişim grubunun e, bildiğiniz gibi e, programda İsmi üstünde Dünya Mirası Adalar UNESCO çalışmalarımızı iki buçuk seneye aşkındır sürdürüyoruz. Ve hafif bir e, nihayetin başlangıcı mı demelikli <gülüyor> lazım bilemiyorum. Neyse, özetle şöyle efendim. Adalar Vakfı Dünya Mirası Adalar Girişimi ve Adalar Belediyesi geçtiğimiz günlerde adaların UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınması amacıyla... ...tarihi, kentsel peyzaj olarak e, Prens Adaları başlığını taşıyan dosyayla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurularını gerçekleştirdiler. Evet. <gülüyor> Evet, böylece... Liste başvurusunu şunu evet. da ekleyelim ama evet. e, UNESCO Dünya Mirası Listesine e, adaylık sürecinin ilk aşaması. ...ve adaların başvurusu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi... ...ve Türkiye'nin UNESCO geçici listesine alınması durumunda. UNESCO Dünya Miras Komitesi nezdinde artık nihai liste için başvuru çalışmasına başlayabilir... E, ...statüsünü e, kazanacak. Ve tabii bulunduğumuz coğrafyada birçok e, yer hızla kültürler miras değerini yitirirken... Adalarda geçmişten gelen mimari ve doğal değerler günümüz yaşantısının bir parçası olarak hala varlığını devam ettiriyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ee, i̇şimiz yani iki atla bir nal, şey iki nallı <gülüyor> iki bir ata kaldım. ama tek, tek nal, yani üç, üç nal demiyorum, iki nal. Şimdi tabi bununla birlikte e, bu amaçlarımız belli. UNESCO Dünya Mirası listesine girince e, adaların dünyada bilinirliği artıyor. Oradaki hayat kendini bu bilinirliğe uygun hale getirmek zorunda hissediyor. Ve e, böyle bir faydası oluyor bunun. Orada yaşayanlar için vesaire. Bir de e, yeni bir durumla karşı karşıyayız. Seçimler yapıldı ve e, adalarda bu UNESCO Dünya Mirası listesine giriş çabalarını destekleyen e, bir belediye e, görevden ayrılırken e, bu konuda söz veren yeni bir belediye başkanı da adada e, adalar için e, e, göreve geldi. Hem kendisini kutluyoruz bu yeni göreve gelişi dolayısıyla hem de e, kendisinin ...bu konudaki çabaları... ...destekleyeceğinden eminiz. Bunu da söylemek istedim... Evet. E, ve Sen... konuğumuzu... <gülüyor> e, <gülüyor> tanıtalım tamam. ama... ...öncesinde de bütün bu e, bahsettiğimiz şeyler için... ...bizi Dünya Mirası Adalar... ...Facebook sayfamız... ...Twitter ve Instagram'dan evet. takip edebilirsiniz... ...başlangıçta okuduğumuz... E, ...hani bir giriş vardı... Onun da e, UNESCO yolundaki e, süreçlerini, metni, e, evet. buralardan takip edip daha ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz. Ve aynı zamanda çok desteğe ihtiyacımız var. Bu önemli var. olan. Yani bu, bunu e, okuyup... Sadece adalar değil. Evet, evet. Bunu okuyup e, bu konuda desteklerini gösterdikçe sivil toplum e, hem bizi güçlendirecektir. Hem e, UNESCO'nun bu konudaki kabulünü e, kolaylaştıracaktır. E, ayrıca da e, demin söylemeyi unuttuğum bir noktaya daha değineyim. E, bu UNESCO'nun kabulü için gerekli birçok şey var. Yani eğer adalarda e, tarihi mirasın yok olma süreci hızlanırsa zaten bizim bu listeye girmemiz yani adaların bu listeye girme söz konusu olamaz. Dolayısıyla belediyenin ee, bu konuda da çok çaba göstermesi, ee, tarihi Büyük miras, büyükşehirle şehirle beraber, e, tarihi mirası korumak konusundaki e, efendim ihmallerden uzak durması da gerekiyor. Esası yani. bir üçgen daha var. O da Kültür ve Turizm Bakanlığı, değil mi? Evet. Hepsi. Ay, ay, tabi hepsi birden de yani şimdi belediye ya, seçimleri evet. yeni olduğu için onu zikrediyoruz. Tamam. Sevgili <gülüyor> Konuralp Sunal. Konuğumuz efendim, hoş geldin Konur Hoş bulduk, hoş seni bulduk, merhabalar. <gülüyor> böyle <gülüyor> durdurduk. Bir biliyorum. tiyatrocu olarak böyle beklemek <gülüyor> nasıl bilmiyorum Yok, ama. Yok programın <gülüyor> formatını biliyorum zaten sürekli sizi tamam, dinlediğim tamam. için. Ee, şimdi seni e, neden çağırdık? Adalarda gönüllü sürdürdüğün e, tiyatro etkinliği ile e, aktif kültürel bir e, yaşam örgütledin adeta adalarda. Amatör ve e, profesyonel e, tiyatrocularla adalarda e, tam 22 oyun sahneye koymuşsun. E, tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz e, haftada 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde de yine çok güzel bir oyun Sahneye koydun. Ee, seni uzun uzun böyle bir e, kimsin nesin filan diye takdim etmektense sen konuşmanın arasında yeri geldiğinde istersen evet. deyin. Evet. Bir de zaten Facebook'a da koyuyoruz. Tabii, tabii evet. kimdir evet. Ama nam-ı diğer bir de Vorda Nisili var. <gülüyor> Mesela buradan Benim adam orası. <gülüyor> Benim Atlantis'im <gülüyor> Lemuryam. Evet. Hadi. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Adalara benim gelişim eski bir cihan girleyim. İşte az önce açık radyo stüdyosuna gelmeden önce de biraz nostalji yapayım dedim. Topanede, Karaköy'de dolaştım. Hatta size program öncesi söyleyecektim unuttum. Fotoğrafını da çektim. Şurada o Karaköy'de Telekom'un olduğu sokan ...Tophany'e doğru olan kısmında... ...İdeal Kader Bakkaliyesi... ...diye bir bakkal var, <gülüyor> Ay, gördünüz mü? Çok hoşuma i̇deal gitti fotoğraf. Kader. Evet. Benim için de Büyükada İdeal Kader oldu. Hemen. Aslında doğrudan Ege'ye gitmeyi... ...planlıyordum. <gülüyor> ben 45-46 senelik Cihangirli'yim... ...67'de evet. gittik, işte 2015'te... ...Adaya, temelli Büyükada'ya... Evet. ...taşındım. E, benim için İdeal Kader oldu. Orada oyunlar, bir küçük bir düzeltme... ...yapayım, oyun tabii ki ama hani tek kişilik yaptığım gösteriler yazıp yönettiğim oyunlar dışında. O da tabii teatral ama ben masal bas kimliği altında, o titr altında yarı teatral yarı hikaye masal anlatıcısı formunda. Yani kendimce diyeyim özetle, kendimce e, bir hikaye anlatımı sunuyorum. Tiyatro gibi tabii çoğu. E, yeri gelirse onların içeriğinden de kısa kısa bahsedebilirim. Vordonisli'ye gelince benim masal bas tiplemesiyle ilk yaptığım ...hikaye dinletisi... ...genelde dinleti diyorum ama gösteri hmm. gibi de oluyor. Vordonisi masallarıydı. Ben yazdım. Hmm. Ben oynadım. Çok da tesadüfi oldu. Ne bulayım, ne bulayım derken... ...bir sürü metin üstünde çalıştım. Bir yerden hiç hatırlamıyorum. Bazen böyle olur ya yani... Hmm. ...başladığımız, onunla ünlendiğimiz şey... ...başlangıcını <gülüyor> hatırlamayız. Masal anlatma fikri de... ...nereden geldi onu da hatırlamıyorum. Çünkü tiyatro... tiyatro ...tek kişilik şeyler yapmayı düşünüyordum. Neyse internette tesadüfi böyle bir bilgi buldum. İşte bin yıl önce kimisi çökmüş yazıyor. Kimisi diyor çökme diye bir şey olmaz. Yani sular yükselmiştir, altında kalmıştır. Hatta iki sene önce Akila Milas e sormuşlardı bunu. Çocukluğumuzda orada yüzerdik. Kim görmüş dedi haritayı ama internette geçen patrikanede ...bunun bir haritası varmış... Daha doğrusu haritada küçük bir nokta olarak Vordonisi var. Yani tarihsel gerçek nedir? Düzce Üniversitesi'nden bir ekip sualtı arkeolojisi bölümünden geldi. Volkanlarcı arkadaşımız. Biz Sergio burada evet, evet, evet. Ahmet Bilir var üniversiteden. Ahmet Bilir Onlar evet. anlattılar. Son çalışmalarda devam ediyor. Son ya. şeye ben de şnorkelle evet. daldım. Onlar daha <gülüyor> sığ bir bölümüne daldılar. <gülüyor> Ana kayalıklara değil birkaç böyle duvar yıkıntısı gibi. Yani memleketime daldım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özetle bu Vordoni ...lakabı ve mor, Vordonisi masallarının çıkış noktası bu fikir. Fazla da bir veri olmadığı için, masal için gerçek dışı çok öge barındıracağını düşündüm... ...ve ben istediğim gibi rahat yazabilirdim. Bir tür benim Atlantis'im yani öyle çok söyleyeyim. Çok güzel. Şimdi sen Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan... Evet şeyden sonra da hemen tiyatroya daldın. Üniversiteyle beraber, Taner Ballas'la beraber. Evet. evet. Hı -hı. Ve ondan sonra birçok farklı platformda yer aldın. Evet. Çocuklar için yaptığın etkinlikler hı hı hı. var. Palyaçoluk var, evet. çok değerli. O ayrı evet. bir konu gerçi. Evet. Evet. <gülüyor> Biraz böyle o gelişini hani ideal kader dedin ya. Evet. <gülüyor> sonunda sanki orada bir ideal kaderin seçilmiş. Kader kısmı da var yani. Evet. evet. Sen e, seçtin de geldin. Bütün bu deneylerden sonra çünkü e, geldin. Evet. Neden büyük Ya yani neden büyük ada? İşte demin az önce değindiğim gibi aslında özellikle büyük adayı başta düşünmüyordum. Ben ayvala iki alamı oradadır. Ha, ben bütün adalar arasında büyük ada'yı <gülüyor> Yok seçmeyeyim. yok, öyle değil. Evet, yani Ege'yi evet. düşünüyordum ama büyük adada oldum için çok mutluyum. Neden mutluyum? Öncelikle Orada işte bu ideal kader bakkaliyesinden yola çıkayım <gülüyor> yine hakikaten güzel bir arkadaş grubu gerçekten <gülüyor> gerek kent konseyindeki arkadaşlarım gerek işte biz plaj klanı diye <gülüyor> adlandırıyoruz bizim bir yazım plaj takımımız var değişik yaş gruplarında çok güzel bir dostluk oluştu bence ...sen de biliyorsun Derya, büyük evet. ada, adalar içerisinde en çok yağmalanmış ve evet. günübirlik turist akınına uğrayan bir yer. Yaşaması da daha zor diğer Yaşaması daha gibi. zor, hatta gelmeden önce işte reklama girmiyor değil mi? Rebulezhanesinin <gülüyor> yeri var, girmiştim de Adile Hanım varmış, orada tanıştık kendisiyle, Heybeli Adalı'ymış kendisi dedi büyük adada oturduğumu söyleyince programa gidiyorum dedim. Aa yazık dedi falan. Ben de espri yaptım. Bizde dedim arkadaşlarla Burgaz'a Heybeli'ye gidince kendi aramızda konuşuyoruz. Ya yazlığa buraya gelelim Eylül sonu büyük adaya döneriz diye. Gene de çok reklam yapmayın bizim adalar için. Ya, Burgaz için. <gülüyor> Biz ferahlatacağız adayız. Evet. <gülüyor> İşte Kent Konseyi'ne gelince Aytenşele arkadaşımız Kültür Sanat Komitesi'ndeki çalışmalara gelip gelmeyeceğimi sordu, davet etti. İlk sene bir şey yapmadım. Yani 2015-2016'nın yarısı. Sonra 2016'nın Kasım'ında, ya yani Masalbaz olarak İstanbul'da gelmeden önce çok gösteri yaptım ama... E, ...Adalar'da 2016'da başladım. Vordonisi Destanı diye biraz isim değiştirdim. Hı -hı. Sonra işte... ...Rashomon'luğu ben çok severim... Evet. ...Kurosawa'nın filmi, onun bir uyarlaması olan... ...Sisli Gece'nin Bilmecesi... ...Dönemeçler, Henry... ...O Henry'nin... Evet. E, ...The Roads of Destiny, Kader Yolları... ...onu çok sevdim, onu uyarlayarak... ...oynadım, tek kişilik oyun formatında... ...Fanny Ardhan'ı çok severim... Evet. Ee, ...Sinem Aşk, Fanny Ardhan'a mektuplar diye... E, ...güzel, eğlenceli Kendini bir şey yapmışlar... Tabii tabii bunları kendim evet. yazdım, oynadım... Bir kısmı uyarlama, bir kısmı tamamen kendi ürettiğim e, gösteriler. Ve böyle böyle hı hı. işte geçen gün Facebook'taki fotoğraflara baktım. 20-30 mu seyircim. Bugün artık hı hı Kent Konseyi'nin o çok amaçlı salonuna sığmıyor seyirci. Geçen herhalde Maalesef, sen de vardın yani orada 70-80 kişi var. salon evet, alan hiç evet. yok adalarda. Aslında tabii gerçekten bir proje haline getirmeden çünkü proje, proje <gülüyor> tehlikeli değil, laf. Proje çok tehlikeli laf. Devasa <gülüyor> böyle şey e, Aynen. bloklar evet, falan bir evet. şey diyor. Proje haline getirmeden adada tabii yani herhalde büyük adada belki Deybeli Adada ikisinden evet. birinde bir e, tiyatro salonuna ihtiyacımız var. İyi ki değindiniz. <gülüyor> Onu da vurgulamak isterim unutmadan. Şimdi genelde Büyük ada odaklı yapıyoruz orada bir sahnemiz var diye ama ha hakikaten benim sürekli baştan beri aklımdaydı öteki adadaki oturan kişilere evet. arkadaşlarımıza evet. adalılara haksızlık Hı -hı. etmemek ben isterim ki Kınalı'ya kadar her yerde küçük de olsa bir salon çok amaçlı yani illa Hı -hı. tiyatro salonu değil bütün bu evet. kültürel sanatsal etkinlikler Hı -hı. için olsun dilerim. Çok iyi olur. Ee, şimdi yazın aslında çeşitli olanaklar sağlanabiliyor. Yani bir platform oluşturuluyor. Onun üzerinde tiyatro da oynanabiliyor. Evet. İşte bizim arada da iki açık alan var. Yani bir çay bahçesi dediğimiz yer var. Bir de cennet bahçesi dediğimiz yer var. Bunların ikisinde hı hı. de kuasi sahne şeyler sağlanabiliyor tabii. Sofita mafita yok. Fakat şey e, bir kapalı yer lazım. Tabii bu niye yapılmıyor şimdiye kadar? Kışın adalarda oturanlar az olduğu için ve tiyatroya e, eğilimleri olmadığı düşünülerek. Halbuki bu tür olanaklar o insanları tiyatroya gitmeye teşvik ediyor. Olmayınca tabii gitmiyorlar. <gülüyor> Ama kışın evet. oturanların da tiyatro ihtiyacı Herkesin tiyatro ihtiyacı var. <gülüyor> evet, tabii, <gülüyor> tabii, tabii. Ama olan mekanlar da. Evet. Adalılara olabilecek mekanlarda Adalılara verilmiyor. Adalar dışından Başka vakıflar geliyor Mesela iskelenin hmm. üzerindeki hmm. Büyükada ha. iskelesinin üzeri Tarihi iskele evet, evet. Da Kamusal alanı hiçbir şekilde kalmadı Yani şu anda var tamam, olan dedim. Kent konseyinden bahsediyoruz Belki 20 gün sonra yok evet. Çünkü bunlar da geri isteniyor yani evet, Adalarda evet, adeta evet. insanlar Karşılaşmasınlar birbiriyle Hani senin dediğin kolektifliğin güzelliği var evet, ya Evet evet evet yani o oluşmasın evet. isteniyor Şimdi, adeta artık evet. bunun tesadüfi bir tarafını konuşmuyorum ben. Yani tabii bunların hepsi doğru tiyatro üzerinde de lazım yani tiyatro yapılabilecek bir kapalı mekan da lazım böyle şeyler olduğu zaman, bundan önce bizim adada da böyle girişimler oldu. Hı hı. Belgin Şahin vardır. Evet. hanım Belki bilirsiniz. O geldi. Hı hı. Orada çocuklara tiyatro hı hı. çalıştırdı. Oyunlar yapıldı. büyük adaya da gitti. Yer yok bir Böyle sağda solda oynandı. Fakat o çocukların siz şeysini görmeliydiniz. Hala bu konuşuluyor. Aradan kaç sene geçti. Evet. evet. E şimdi Belgin Hanım'ı yeniden çağırıyorlar. Evet. Evet. Gelin bize tiyatro diye Yani evet. sizin yaptığınız iş de ...o tarafı çok önemli bir de... Tabii, tabii. ...bunu konuşacağız daha zaten... Yani ...adaların kültür hayatı nasıl canlandırılır... ...girelim mi... ...şu bahar şarkı? <gülüyor> ...evet şu dersiniz? baharı bir kutlayalım... <gülüyor> şimdi, ...şimdi şimdi bu bahar... <gülüyor> ...programı Aman, diye başladığımız... <gülüyor> ...programı çok uygun olduğunu... ...düşündüğümüz bir şarkımız var... ...Zeki Müren'den... Oh, oh. ...bahar geldi... Yül Açıldı şarkısı. Biz burada eşlik edeceğiz değil mi? Evet. Duyulmayacak <gülüyor> nasıl sabit <gülüyor> Hep birlikte. <gülüyor> Bahar geldi, gül açıldı Ruhuma neşes Bahar geldi, gül açıldı Ruhuma neşes Mavi gözlü sarışın kız Gel gidelim Adaya Biz Mavi gözlü Sarışın Kız Gel gidelim Adaya Biz Çamlar altı Bizi bekler Bu kadar Naz etme Yeter Çamlar altı bu kadar naz etme yeter Mavi gözlü sarışın kız Gel gidelim adaya biz Mavi gözlü sarışın kız Gel gidelim adaya biz Lütfet, sevdim seni sandım melek biraz olsun bana lütfet mavi gözlü sarışın kız gel gidelim adaya biz mavi gözlü adalar her zamandan bir gün bu şarkımızın ardından Adalar demek ki her zaman böyle baharda gidilen bir yer olduğu gibi bir de kendi dokusu itibariyle insanların aşıkların da çok gittiği bir yer. Şimdi bu dokuyu yeniden canlandırma yolunda ben samimiyetle inanıyorum ki sizin de önemli katkılarınız olmaya başlamış. Teşekkür ederim. Bunu genişletmek nasıl olabilir? Bu konuda fikirleriniz var mı? E, anlıyorum ki bu, bunu sadece Büyük Aday ile sınırlı e, tutmak niyetinde değilsiniz. Evet. E, bunu bir genişletmenin yolunu düşünüyor musunuz? Diğer adalara da yayılan. Tabii ki olabilir. E, adada zaten Devlet Tiyatrosu'ndan arkadaşlarımız Sayın Enis Fosforoğlu 27 Mart e, etkinliğine davet ettik. Sağ olsun lütfettiler, geldiler. E, zaman zaman yazın gelen tiyatrocular var ama onlar daha çok hani yazlıkçı konumunda benim bildiğim Haldun Bey Haldun Ergüven yazları bazen kışın da geliyor hı hı. Hali Akınlı varmış şahsen tanışmıyoruz işte Şirin Güven Hamşioğlu Emre Hamşioğlu, devlet tiyatrosundan arkadaşlarımız Gökhan İçöz var ...ben varım, bu arkadaşlar toplanır... ...bir şey yapılabilir... Şey, ...Burgaza'da Tilbe Saran var... ...Biliyorum evet... Yani, evet. E, Mansur, ...Mansur var... Evet. ...ondan sonra... ...ama da... kışın e, kışında galiba, geliyor. Yani, ...yani onların sürekli evli yeri var... Evet, var. Evet. ...kışın da geliyorlar... ...böyle projelerde katılabilirlerse... ...eğer vakitlere müsait olup... Evet. ...eminim katılmayı çok isterler... ...yani ben arkadaşlarla tiyatro burada... ...ismini onlar buldular... ...geçen sene Gece Nelere Gebe diye bir oyun yaptım kendi yazdığım beş tane sketch epizodik yapıda bir oyundu. Komedi ağırlıklıydı. Bir de Doğaçlama yaptık, milleti şaşırttık. Bu, bir de ön oyunla sahte bir tartışma çıkarttık. Millet evet. birbirine giriyordu. <gülüyor> Bu Geçen e, 27 artık. oyuna birazcık şey yapalım. Vaktimizin tamam, sonuna tamam. geliyoruz Hı -hı. çünkü özellikle evet. ilk koyduğunuz sahneye e, distopik bir oyun evet. diyecektim, sonra vazgeçtim çünkü gerçekten bugün adalar üzerine yapılmak istenen e, Alpin dediği gibi projeler. Evet evet. <gülüyor> e, oyunun kendisi de sahasında. Evet, yani evet. işte teleferikler Uçan şeyler <gülüyor> e, Karadan bağlanmış raylı deniz sistemle Deniz tren. üstünden <gülüyor> gelen Tabi tabi Oyunun adı kabus bir gecede yazdım <gülüyor> Hakikaten de bütün bu gelişmelerden işte memleketimizdeki Malumunuz bu imar sorunu Yağmacılık her şeyi talan eden Vandalist zihniyet Oturdum yazdım Daha önceden bir tren doğaçlamamız vardı Farklı bir düzlemdeydi orada konu Burada deniz üstünde bir tren gidiyor yaptım ve sırayla adaları gezdiriyorlar kabusunda kadına. Evet. Ve işte Kınalı'daki manastırı soruyor. Ha ha ha orası çimento tapınağı oldu bizim işte inancımız bu artık diyorlar. Ya Burgaz ne oldu diyor orası artık Toylent diyorlar. Heybel'i ne oldu falan orası Hastanya sanatoryum yok işte bak yukarıdan aşağıya y70 tane serum e, sarkıyor. Oksijen Burası, bu. Ne, oksijen bu. Şey bu. Ya diyor şey bölü bölü ne olayıyor bir, bir, bir selfie kepesi, kepesi oldu diyor. Bir bölü beş gün planlı başkan adaylarımızdan iki kişi de vardı orada evet. e, biliyorsunuz. Evet. Sonra da bunun rüya mensumunu yaptık. Sonra da belediye, belediye başkanı oldu kendisi. <gülüyor> evet <Seyreden gülüyor> evet. Evet. Biri, evet. <gülüyor> İkincisi de ondan da kısaca bahsedeyim rüya onda da tam tersi ben Vordonisi takıntısı var ya evet. e, ütopik ortam işte hayal adası toz pembe diye orada da böyle gayet slow motion ah o ne güzel bu ne güzel. ...burada artık takas ekonomisi var... ...şöyleydi böyle tam evet. bir mutluluk tasviri... Evet. ...büyük adayı geçtin aşk olsun... ...oradaki mantar Yo, plastik evler ne evet. ...mesela Pardon. işte kabus oyununda <gülüyor> da... ...en bence... ...önemlilerinden biri... ...tek tek evet. adada benim arkadaşlarım tabii... E, ...hepsinin adını saydırdım... ...bu ne oldu yok oldu... ...bu ne oldu yok oldu... Şey ne oldu Aya Yorgu Yetimhane Selfie Tepesi oldu çünkü <gülüyor> gelen herkes Doğayla temas kurmuyor selfie çekiyor <gülüyor> yani Şimdi programımızın sonuna evet, evet. Senin okumak istediğin bir şiir vardı Yeter mi vaktimiz bilmiyorum Yeter mi, y yeter mi? hemen tamam, girişim tamam, Çünkü tamam. zannediyorum tamam. Sizin dünya mirası Adalar girişiminizle de Paralel bir tema gelirken Motorda <gülüyor> yazdım bunu o, hem de Hemen okayım Şiirimsi diyeyim ben şair değilim <gülüyor> ama evet. Ara sıra çiziktiririm evet benim için adalar, hayvanlar, ağaçlar, kış aylarında hırçın soğuklar ve bazen fırtınalar. Bizim için adalar, bunların hepsi ve tüm eski yapılar, duvarlarına sinmiş hatıralar. Her ne yaşandıysa insanlık macerasında elbet vurur gölgesi, kalabalık ya da ıssız tüm adalara. O halde zamanıdır toplamanın çiçekleri, kuşkonmazları, rezeneleri... Ebe gümeçlerini, karabaş otlarını ve zamanıdır devşirmenin güzelliği, insanlığı, hayvanlığı, şarkıları, dansları. Adalar şu kocaman su kürede ayrı birer dünya. Bilirsek eğer kıymetini, üzerine titrenmiş miras kalır belki yarınlardaki torunlara ve başka yarınlara, sonraki torunlara. Evet teşekkür. efendim çok Ağabeyiz teşekkür ederiz ben teşekkür ederim bugün konuğumuz için. sevgili Konuralp Suna aldı ee, biz de güzel bir haberle e, başladık onu tekrarlayalım ama önce destekçimiz Talya Ali Aslan'a e, ve Teknik Masa'da sevgili Selahattin Çola teşekkür ediyoruz e, şimdi Dünya Mirası Adalar girişim e, grubunun bir Facebook sayfasından bahsettik orayı takip edin dedik e, çünkü UNESCO Dünya Miras Listesi'nin katılması çalışmalarının bir parçası olabilmenizi canı gönülden istiyoruz hem desteğiniz hem de katılımınızla e, onun için bu sayfayı da ziyaret Ederseniz, aynı zamanda Twitter ve Instagram'da var ama e, neler yapabilirsiniz? E, ve bu konuda e, bir düşünseniz e, istiyoruz değil mi Alp? Evet. evet. <gülüyor> ee, bu bizim için ciddi bir kazanç olacak. Yani bütün Türkiye için, belki de dünya için. Çünkü bu haliyle e, adalarımız e, yeteri kadar tanınmıyor. Küçük rantlar uğruna Heba oluyor, Maalesef. büyük rantları kazanalım. Evet. <gülüyor> evet. O zaman. Evet. Adalar hepimizin diyelim hep beraber evet. değil mi? Evet. evet. Adalar, Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. Ve bahar olsun. Ve <gülüyor> <Hep> bahar olsun. <gülüyor> İzgah Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçuk